100. İtikaf, Hz. Aşer adıyla Allahu anlattığına göre Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selam mescitte itikafta olduğu sırada kendisi de payızken Resulullah Aleyhissalatu ve selamın saçlarını taramıştır. Bu hizmeti yaparken kendisi odasından ayrılmamış. Resulullah Aleyhissalatu ve selam başını onu uzatmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam itikaftayken, büyük veya küçük abdest bozmak gibi, zaruri bir ihtiyaç olmadıkça odaya girmezdi. Ebu Davud'da şu ziyade var. Resulullah aleyhissalatu vesselam itikaftayken hastaya uğrar. Oyalanmadan halini sorar geçerdi. Hazreti Aişe buyurdu ki, aslında, muhtekif için sünnet olanı, hasta ziyaretine gitmemesi, cenaze mevesimine katılmaması, kadına temas etmemesi, kadının, tenine, tenini de zaruri ihtiyaç dışında da itikaf yoktur. 101. İtikaf, yine Hazreti Ayşe Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcelerinden biri, müstehaza, Halil Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte itikafa girdi. Öyle ki, kadın, Kanı ve elbisesinde sarı lekeyi de görüyor bu halde de namaz, kılıyordu. Kanı şiddetli akması halinde kirletmeyi önlemek için altına değerin koyduğu oluyordu. 102. İtikaf, Ali İbnül Hüseyin anlatıyor. Safiye adıya allahu anha buyurdu ki, H.Z. Peygamber aleyhissalatu vesselam itikaftayken, ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere de o kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki, ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'i görünce hızlandılar. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam, ağır olun dedi. Şu yanındaki huyein kızı Safiyledir. Onlar, Subhârallah, dediler bu da ne demek ey Allah'ın Resulü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam? Şeytan. İnsana zamarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım buyurdu. 103. İtikaf, İm Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Babam Ömer radıyallahu anh cahiliye devrinde iken geceleyi itikafa girmek üzere nevretmişti etmişti adamıştı. Hatta merciğ-i haramda bir gün itikaf yapmayı adamıştı diye de rivayet edilir. Durumu Hazreti Peygamber aleyhissallatu. Ve selam'dan sordu. Resulullah aleyhissalatu ve selam necini yerine getir buyurdu. 104. İtikaf, İhya-ül Mevat, HZ, Ayşe radıyallahu. Anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Sahibi, olmayan bir araziyi kim ihya ederse. Bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır. Ureklu'nu h HZ, Ömer radıyallahu anhu halife iken bu. Hadis'in hükmünü taktik etti dedi. 105. İtikaf. ihya ül mevat Uret-i Ulu Zübeyir anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kim ölü bir araziyi ihya ederse, Burası onun olur. Başkasının arazisine izinsiz ağaç dikene hiçbir hak tanınmaz. Ebu Davud da şu ziyade var. Uret Allahu am dedi ki, Şehadet ederim ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam şuna hükmetti. Arz, Allah'ın arzıdır. İnsanlar da Allah'ın kullarıdır. Kim bir ölü araziyi mevat ihya ederse, bu yere, o, herkesten ziyade, hak sahibi olur. Bu hükmü, Resulullah aleyhissalatu ve selamdan bize, ondan namazı getirenler getirdi. 106. İtikaf, İhyaul Mevat, Urvek adıyaillahu anh dedi ki, bana bu hadisi rivayet eden kimse şunu da anlattı. İki kişi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a müracaat ederek aralarındaki ihtilafı ettiler Bunlardan biri, diğerinin arazisine vurma ağacı dikmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam, tarla, eski sahibine aittir. Ağaç diken de diktiklerini tarladan söksün diye hükmetti. Ben ağaçların, köklerine baltalarla vurulduğunu gördüm. Ağaçlar boylu bozlu tam haldeydiler. Hepsi de tarladan söküldüler. 107. İtikaf İhya-ül Mevat, Semurat-u Mücüncü An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dedi ki, Mevat ölü bir arazi. kim bir duvarla çevrelerse, burası onun olur. Rezin, Said İbn-i Zeyd Rabiallahu Amihten şu ziyadeyi kaydetti. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dedi ki, sahibi bir arazinin bakımından aciz kalarak helak olmaya terk edince biri gelip bu araziyi ihya ederse arazi kendinin olur. 108. İtikaf illa, Enes radıyallahu anh'in anlattığına göre Hazreti Peygamber ve vesselam bir at yer atmıştı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sağ tarafı veya sağ omuzu ezildi. Bu ona ayakta duramayacak kadar hüzlüre verdi. O sıralarda Hanımlarını da bir ay müddetle terk etti. Bu esnada, hurma kütünden yapılmış bir merdivenle çıkılan tenezzül odasına meşrube çekildi. ashab Allahu biallahu anhum ecmain kendisine geçmiş olsun ziyaretine geliyorlardı. Resulullah aleyhissalatu ve selam oturarak namaz kılardı. Onlar ise ayakta durarak namaza uymuşlardı. Selamı verince şöyle dedi. İmam, kendisine uyulmak için vardır. Öyleyse ayakta namaz, kıldırıyorsa siz de ayakta kılın. Şehit oturarak kıldırıyorsa siz de oturarak kılın. İmam rüküye varmadan rüküye gitmeyin. O başını kaldırmadan, siz de kaldırmayın. Razi der ki, H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam ayın 29'unda meşrubeden indi. Ashab, Ey Allah'ın Resulü! Sen bir, aylık bir müddet için ilaya ayrı kalmaya karar vermiştin dediler onlara bu ay 29 gündür cevabını verdi Buhari ve Müslim'de Ümmü Selemeden gelen bir rivayette bu ay 29 çekiyor buyurmuştur. Müslim'de Cabir'e Allahu Am'tan kaydedilen bir rivayette sonra iki elini üç sefer uzattı. İkisinde her iki elinin bütün parmaklarıyla sonuncu kerede sadece 9 parmağıyla işaret etmişti diye 20 9'u gösterdiği açıklaması Siyam 24-109. İtikaf illa i̇bn Ömer radıyallahu an. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer erkekler o müddet içinde kefaret yaparak zevcelerine dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden gafur ve rahimdir. Bakara 226 ayetinin açıklaması ile alakalı olarak şöyle demiştir. Ayette zikredilen dört ay geçtikten sonra yarışı etmek veya boşamak üzere zevç tevkif olunur. İlla yapan fiilen boşamayınca bu müddetin dolmasıyla boşanma usule gelmez. Bu görüş, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Derdar ve Hazreti Ayşe, Sadıya Allah'u anhu ecmainden ve ashabdan on, iki kişiden de rivayet edilmiştir. Buhari'nin bir başka rivayetinde İbn Ömer demiştir ki, Cenab-ı Hakk'ın ayette zikrettiği ila, dört aylık müddet dışında hiç kimseye helal olmaz. Bu müddet olunca ya tatlılıkla hanımını tutar veya, Allah'ın emrettiği şekilde boşamaya karar verir. İlla müddetin uzatarak kocasının ayrıca bir de boşanmasını beklemek gibi üçüncü bir yola suluk edilemez. 110. İtikaf İlla Hz. Ali Keremallahu ve Sehbu buyurmuştur ki, bir kimse hanımına yaklaşmamaya yemin ederse ilaya karar verirse, bundan boşanma hasıl olmaz. Dört aylık müddet geçince, illa yapan koca tevkif olunur. Ya boşar ya da kefaret ödeyerek rücü eder. İmam Malikler ki, bir kimse, çocuğu sütten kesilinceye kadar hanımına yaklaşmamaya yemin edecek olsa, bu ille yemini sayılmaz. Bana Hazreti Ali'den ulaşan bir rivayete göre, bu durumdan kendisine sorulduğu vakit bunun illa olmadığını belirtmiştir. 111. İtikaf illa. H. Z. Ayşe Rabiyallahu Anh'a der ki. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti illa kararı verdi ve yemeyle kendi kendini haram etti. Böylece helal olan bir şeyi kendisine haram kılmıştı. Sonra kefaret Karşılığında yeminini bozdu. 112. Makbul ve mekruh isimler. Ebu Darda radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. 113 Makbul ve mekruh isimler. İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. 114 Makbul ve Mekruh isimler, Ebu Rehb el an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Peygamberlerin isimleriyle isimlerinin Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman'dır. En sadık olanları da Haris ve Hemman isimleridir. En çirkinleri de Harbemir'e isimleridir. 115. Makbul ve Mekruh isimler, Ebu Rehb el-Ülfemir anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Allah katında en düşük ahna isim Melikül Emlar mülklerin maliki ismidir. Allah'tan başka malik yoktur. Süfyan merhum dedi ki, Şahan şah bunun örneğidir. Ahmet İbni Hanbel merhum dedi ki, Ebu Hamr merhuma, ahna ne demek diye sordum. Bana en düşük diye cevap verdi. 116. Makbul ve mekruh isimler. Müslüm'ün bir diğer rivayetinde şöyle buyurulmuştur: Kıyamet günü. Allah'ın en ziyade, kızaca en kötü kimse, adı Melikül Emlak Şehinşah Şah olan kimsedir. Allah'tan başka malik yoktur. 117. Makbul ve ruh isimler. H. Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam yala. Bereket. Efrah. Yesar. Nafi ve benzeri isimlerin kullanılmasını yasaklamayı arzu etmişti. Sonra onun bu mevzuda sükut ettiğini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti. bu Davud'un rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Zira kişi bereket burada mı diye sorar da hayır yok diye cevap verirler. 118. Makbul ve mekruh isimler. H. Z. Ömer Rabiallahu Allahu azad-ı kölesi. Eslam anlatıyor. H Z Ömer rabbiyallahum bir oğlu Ebu İsa künyesini kullandığı için dövdü. Öte yandan Muhareb ibn Shuub rabbiyallahum Ebu İsa künyesini kullanıyordu. Hazreti Ömer rabbiyallahum ona Ebu Abdullah künyesini kullanman sana yetmez mi dedi. Muire. bana Ebu İsa künyesini takan Hazreti Peygamber aleyhissallatu ve selamdir. Cevabını verince Hazreti Ömer. Hz. Peygamber Aleyhissallatu ve Selam'in geçmiş gelecek bütün günahları affedilmiştir. Biz ise bundan böyle sıkıntıdayız dedi. Ölünceye kadar muhireyhe bu abdilla diye künyelendi. 119. Makbul emek ruh isimler. Yahya ibn Musa Allah'u an anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissallatu ve Selam boll. Sütlü bir deve hakkında. Bunu kim sağacak diye sordu. Bir adam. Ayağa kalkmıştı ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam ismin ne dedi? Adam, müracı deyince ona, otur dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam tekrar bunu kim salı verecek diye sordu. Bir, başkası ayağa kalktı. Ben sağacağım diyecekti. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam ona da, ismin nedir diye sordu. Adam, Arp diye. Cevap verdi. Ona da otur dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu deve kim bize verecek diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. Ya yaşıyor cevabını alınca ona. Sen sağ diyerek müsaade etti. 120. H. Z. Peygamber S. A. S. isim koyduğu kimseler, Sehni İbn-i Sa'des ya Allahu An buyurdu ki, H. Z. Peygamber, aleyhisselatü vesselam Fatıma Allahu anha annemizin evine uğramıştı. Hazreti Ali rabiyallahu anha evde bulamayınca, Amca oğlun nerede diye sordu. Fatıma Allahu anha, aramızda bir şekerlenme oldu. Bunun üzerine bana kızdı ve çekip gitti dedi. Resulullah, aleyhisselatü vesselam birine, hele bir arayiver nereye gitmiş diye emretti. Mescidde yatıyor diye haber verince, Resulullah aleyhissalatu ve selam kalk ey ebuturak, kalk ey ebuturak yani toprak babası diye seslendi. Sehru der ki, Hazreti Ali radıyallahu anh'nin en çok sevdiği ismi bu isimdi. 121 H Z Peygamber S A S isim koyduğu kimseler, Esma Bintu ebi Bekr radıyallahu anhum'a anlatıyor. Mekke'de. Abdullah İbnü Zübeyr'e Allahu an her hamile Kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki Mekke'yi terk ettim ve Medine'ye geldim. Kubbe'ye indim. Abdullah'ı orada dünyaya getirdim. Doğunca bebeği alıp Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a götürdüm. Kucağına bıraktım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir kurma istedi. Ağzında çiğneyerek ezdikten sonra Tüküründen çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın midesini ilk inen, şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek tükürükleri idi. Sonra yumuşattığı o kurma ile çocuğun damağını oğdu. Hakkında bereketle, dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. Medine'de bütün Müslümanlar onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü Yahudiler size sihir yaptılar. ''Asla doğum yapamayacaksınız.'' diye bir şeye çıkarılmıştı. 122. H. Z. Peygamber S. A. -S isim koyduğu kimseler, Ebu Musa, Allahu an anlatıyor. Bir oğlum doğmuştu. Hemen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdim. İbrahim ismini verip bir kurma ile tahnikte bulundu. Sonra da mübarek olsun diye dua buyurdu. Ve çocuğu bana geri verdi. Bu çocuk. Ebu bu Musa'nın en büyük evladı idi. 123. H Z. Peygamber S A S'nin isim koyduğu kimseler. H Z. N S Allahu an anlatıyor. Abdullah ibn Ebi Halhayi. Doğduğu zaman Resulullah Aleyhissalatu ve selam'a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda Resulullah Aleyhissalatu ve selam, devesine katran sürüyordu. Beraberinde hurmada getirdin mi diye sordu. Evet dedim ve birkaç tane hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi. Sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tüklüğü püskürttü. Bebek. Yalamaya başladı. Bunun üzerine. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Ensar'ın hurma sevgisine bakın doğar doğmaz başlıyor diye latife etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi. 124. H. Z. Peygamber S A S in isim koyduğu kimseler H Z radıyallahu anha, ey Allah'ın resulü dedim. Arkadaşlarımdan her birisinin bir künyesi var. Benim yok. dedi ki Oğlum Abdullah İbnü Zübeyr ile künyeleren Ayşe Ümmu Abdullah Abdullah'ın annesi diye künye almıştı rezin merhum teyze anne gibidir ilavesini kaydetmiştir. 125 H Z Peygamber S.A.S.'ın isim koyduğu kimseler, H.Z. Ayşe Rabiallahu Anha, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, re çirkin isimleri değiştirirdi, buyurmuştur. 126. H.Z. Peygamber S.A.S.'ın isim koyduğu kimseler, Ebu Hübeyir Rabiallahu Anha anlatıyor. Zeynep tu evi, Selemen'in ismi beriydi. Nefsini tezkiye ediyor, denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam onu Zeynep isimlendirdi. 127. H. Z. Peygamber S. A. S. isim koyduğu kimseler, i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Cüveyriye bin Tuhars'in ismi, idi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah Aleyhissalatu ve selam Berdi'nin, yanından çıktı denmesini sevmiyordu. 128. H. Z. Peygamber S. A. S. isim koyduğu kimseler, Şureh i̇bn Hani, radıyallahu an babasından naklediyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam, kavmimin beni Ebul Hakem diye künye işitmişti. Beni çağırtarak, Hakem olan Allah'tır. Hüküm de onadır. Öyle ise, sen, Nasıl Ebul Hakem künyesini taşırsın dedi. Ben açıkladım. Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana. Gelirler. Ben hükme bağlarım. Her iki tarafta verdiğim hükme razı olurlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu ne güzel şey buyurdu ve çocuklarından neler var diye sordu. Ben. Şüreyh. Müslim. Abdullah var dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam. ''En büyüğü hangisi?'' dedi. ''Şüreyh'' dedim. ''Öyleyse.'' buyurdu. ''Sen Ebu Şureyhsin 129. ''H.Z. Peygamber S.A.S.'nin isim koyduğu kimseler, Beşir İbnu Meymun, amcası Hüsame İbnu Ahdari'den rivayet ediyor. Ahdari diyor ki, ''İsmi Asam'ı olan bir adam vardı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ona, ''İsmin nedir?'' diye sordu. Adam asram diye cevap verdi Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Hayır sen Silas buyurdu. 130. PZ Peygamber (S.A.S.) isim koyduğu kimseler Said İbnu Müseyyeb babası ve dedesinden naklediyor. "Dedem Resulullah Aleyhissalatu ve selam'a uğramıştı. İsmin ne?" diye sordu. "Fazıl Sert" diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalatu ve selam, hayır sen sehsin dedi. Müseyip. olamaz, babanın verdiği bir ismi değiştiremez dedi. İbn-i Müseyyip ilave ediyor. O günden, sonra aramızda kabalık devam etti gitti. Ebu Davud'un rivayetinde şöyle demiştir. Hayır seh ezilir ve hakir tutulur. Ebu Davud merhum der ki, Resulullah aleyhissalatu ve selam asi, aziz. Atele Şiddet, Sertlik, Şeytan, Haken, Gura Karga Habba, Şihab, isimlerini değiştirdi. Şihab-ı Şam, arb su, Silinsu, yatan mübaiz kalkan yaptı. Afire Çorak adını taşıyan bir araziydi Hadire, Yeşillik diye. Şibu Dalaveti Sapıklık Geçidi bu Hüca diye isimledi. Benus Zinye'yi Benur Üst olarak değiştirdi. 131 HZ Peygamber S.A.S. in isim koyduğu kimseler, i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüma diyor ki, Hazreti Peygamber, ve selam asiye isyankar, itaatsiz kadın ismini değiştirip Cemile güzel kadın yaptı. 132. H.Z. Peygamber S.A.S. in isim koyduğu kimseler, mesru anlatıyor. H.Z. Ömer'le karşılaştım. Bana sen kimsin diye sordu. Mesruf İbn-i dedim. Dedi ki, ben Resulullah ve selamın Ezra şeytandır dediğini işittim. 133. H. Z. Peygamber S. A. S.'ın isim koyduğu kimseler, Seh'in İbn-i. Satzıda Allahu an anlatıyor. Ey Münzir İbn-i Ebi Hüseyd. doğduğu zaman Resulullah ve Vesselam'a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve, ismi nedir diye sordu ismini falandır diyene konmuşsa söylendi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Hayır. Bunun ismi midir olacak dedi ve o gün çocuğa müzir ismini koydu. 134. HZ peygamber. S A -S isim ve künyesini alma. HZ Enes rivayahu Allahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu ve selam vakitteydi. kulağına bir ses geldi. Ey Bulkasım diyordu. Başını sese doğru çevirdi. Seslenen adam. Ey Allah'ım! Resul seni kastetmedim. Ben falancayı çevirdim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ismini isim olarak oyun. Fakat künye mi kendinize? Künye yapmayın buyurdu. 135. HZ Peygamber S.A.S. in isim ve künyesini alma. HZ Cabir Allahu an anlatıyor. Bizden birinin bir oğlu oldu. İsmini Kasım koydu. Kendisine Sana Ebul Kasım künyesini vermeyiz. Bu künye ile seni şereflendirip memnun etmeyiz dedi. Hazreti Peygamber ve Vesselam'a gelerek durumu arz etti. Resulullah ve Vesselam bunun üzerine Oğlunun adı Abdurrahman'dır dedi. Bir rivayette şu ziyade var. İsmini isim olarak koyun. Fakat künyemi mi künye yapmayın. Zira ben Kasım Taksim edici kılındım. Aranızda taksim ederim. bu Davud'un bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur. Kim benim ismimi almışsa, künye'm ile künye'lenmesin. Kim de künye'm ile künye'lenmişse, ismimle isimlenmesin. 136. HZ Peygamber S.A.S. İsim ve künye'sini alma. He ve Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir kadın gelerek. Ey Allah'ın Resulü. Ben bir oğlan dünyaya getirdim. Muhammed diye isim. Ebu Kasım diye de künye verdim. Bana. Sizin bu durumdan hoşlanmadığınız. Söylendi. Doğru mu diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam. İsmini her al. Künye mi haram kılan şeydene veya künyemi haram. Kılıp ismini her kılan şeyde ne? diyerek reddetti. 137. H. Z. Peygamber S. A. S. isim ve künyesini alma. Muhammed i̇bn Hanife. Babasından Allah her ikisinden de razı. Olsun anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu ve selame sordum. Ey Allah'ın Resulü! Sizden sonra bir oğlum olduğu takdirde, sizin isminizle isimlendirebilir. Künyemizde de künyelendirebilir miyim? Ne dersiniz? Bana evet buyurdular. 138. İsim ve künye üzerine müteferrik hadisler. İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam çocuğa doğumunun 7. gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu. 139. İsim ve künye üzerine müteferrik hadisler, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Yeni doğan çocuklar Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selame getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder. Tahnik'te bulunurdu. 140. İsim ve künye üzerine müteferrik hadisler, Ebu Rafi radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Fatıma radıyallahu anh'a, oğlu Hasan radıyallahu anhu doğurduğu zaman, Deslullah aleyhissalatu ve selamı kulağına ezan okurken gördüm. Rezin şu Ziyadeyi kaydeder. Kulağına İhlas Suresi'ni okudu. Hurma ile tahnik etti ve ismini koydu. 141. İsim ve künye üzerine müteferrik hadisler. Yahya İbn Saîd anlatıyor. Hz. Ömer bir adama "İsmin nedir?" diye sordu. Adam Cemrekork dedi. "Kimin oğlusun?" diye tekrar sordu. Adam, ilmi cihha alev deyince kimlerden dedi? Adam, hürakılardan. Eviniz nerede? Diye sordu. Ahretum narda? Cevabını alınca, hangisinde? Dedi. ''Zart-ı lezada. Cevabını alınca, Hazreti Ömer adıya Allahu an Aileme yetiş. Yanıyorlar dedi. Gerçekten durum aynen Hazreti Ömer'in dediği gibiydi. 142. Kaplarla ilgili zeyfer Peygamber Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini işittim. İpek ve iğrişim elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin. Onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar kazınlar, ahirette de sizin içindir. 143. Kaplarla ilgili Ümmü Seleme Radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, "Gümüş kaptan, su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor" yol demektir. Müslüman girdiği yer riba şöyle denir: Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse, 144. Kaplarla ilgili, H.Z. Z, Cadir adıya Allahu an anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam birlikte gazleme çıkmıştık. Savaş sonunda elde ettiğimiz ganimetler arasında müşriklerin kap, ve su kapları da vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Resulullah, aleyhisselatu vesselam hiçbir zaman niye kullanıyorsunuz diye ayıplamadı. 145. Kaplarla ilgili, Ebu Solebe el-Uşen'i radıyallahu anh diyor ki, Ben Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam'ı ey Allah'ın Resulü, din ehli kitabın yaşadığı bir yerdeyiz. Onların kap kacaklarından yiyip içebilir miyiz? diye sordum. dedi ki, onlarınkinden başka kap kacak bulabilirseniz onlarınkinden yemein. Başka bir şey bulamazsanız onları yıkadıktan sonra kullanın. 146. Kaplarla ilgili, İmam Ömer radıyallahu an anlatıyor. H Z Ömer radıyallahu an sıcak su ile ve bir Hristiyan kadının evine, onun su kabıyla abdest aldı. Bu hibayeti rezint tahriç etti dedim ki, bunu buhari başlığı olarak kaydetmiştir. Doğrusunu Allah bilir. 147 Ecel ve Emel, İbn-i mesud Allah'u An anlatıyor. Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam, bir gün yere çubukla, kare, biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti. Onun dışında da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta, İstinak eden bir kısım küçük çizgiler attı. Resulullah ve Vesselam bu çizdiklerini şöyle açıkladı. Şu çizgi insandır. Şu onu saran kare çizgisi de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. Bu emel çizgisini kesen şu küçük çizgiler de musibetlerdir. Bu musibet oku yolunu şaşırarak insana değmesiyle. bile, diğer biri, değer. Bu da değmezse ecel oku değer. 148. Edal ve Emel T.Z. N.S. diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamıyla bir çizgi çizdi ve bu insanı temsil eder buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek bu da ecelini temsil eder buyurdu. Ondan daha uzun bir çizgi daha çizdikten sonra bu da emeldir dedi ve ilave etti. İşte insan daha böyleyken yani emeline kavuşmadan ona daha yakın olan Ecel'i ansızın, geri verir. 149. Ecel ve Emel, i̇bn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam omuzundan tuttu ve sen dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. i̇bn Ömer radıyallahu an hazretleri şöyle diyordu. Akşama erdin mi? Sabahı bekleme. Sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun, sırada hastalık halinin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. Tirmizinin rivayetinde, yolcu gibi ol, sözünden sonra şu ziyade var. Kendini kabir ehlinden adet, 150. Edal ve Emel, yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam elindeki iki çakıldan birini yakına, diğerini uzağa atarak, şu ve şu neye delalet ediyor biliyor musunuz dedi. Cemaat, Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, şu, uzağa düşen Emeldir. Bu yakına düşen de Ecel'dir. Kişi Emel'ine ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ölüverir. 151 Ecel ve Emel, Ebu Hüreyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Ecelini altmış. Yaşına kadar uzattığı kimselerden cenabet hak her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. Tirmizinin metni şu şekildedir. Ümetimin vasatı ömrü 60-70 yaş arasıdır. Allah kime ömründe kırkına kadar müddet verdi ise ondan özlü kaldırmıştır. 152 Ebeveynine iyilik. Bu huleyere adı Allahu an anlatıyor. Bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü iyi davranıp hoş sohbete, bulunmama en ziyade kim hat sahibidir diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam anem diye cevap verdi. Adam. Sonra kim dedi? Resulullah aleyhisselatu vesselam anem diye cevap verdi. Adam tekrar. Sonra kim dedi Resulullah aleyhisselatu vesselam yine anem diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Sonra kim? Resulullah aleyhisselatu ve selam bu dördüncüyü babam diye cevapladı. 153. Ebeveyni iyilik. Külebi'nin enface eddi bulunan Külebi elhanesi Allahu amişten anlattığına göre. Kendisi Resulullah aleyhisselatu ve selama gelerek sormuştur. Ey Allah'ın Resulü kime karşı iyilik yapayım? Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam şu cevabı vermiştir. Anneme, babana kız kardeşine, oğlan kardeşine, bunu takip eden azadına, bu iyiliği de, üzerine vacil olan bir hakkın, ödenmesi, yani, sıvı rahmin yerine getirilmesi olarak yapacaksın. Nafile, ihtiyari, hafif bir davranışta tabu grubuna giren bir amel olarak, değil 154, ebeveyni iyilik. Bey İbn Hakim babası tarihiyle dedesi Muaviye İbn Hayde el-Kuşeyri Radiyallahu Anh'ten naklediyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'e Ey Allah'ın Resulü kime iyilik yapayım diye sordum. Bana anneme dedi. Sonra kime diye tekrar ettim. Anneme dedi. Sonra kime dedim? Anneme dedi. Sonra kime dedim? Dedi. Sonra kime? dedim. Bu dördüncü de babana Sonra da tedrici yakınlarına diye cevap verdi. Ve bu davu bir rivayette şu izadeyi kaydeder. Haberiniz olsun. Kişi azatlısından bir fazlasını istese, azadlığı mevla bu ihtiyaç fazlasına sahip olduğu halde yerine getirmese kıyamet günü vermemiş olduğu bu fazlalık bir engerek yılan olarak kendisine getirilir. 155. Ebeveyn iyilik. Abdullah ibnu Am ibnu Asrabiyyallahu an anlatıyor. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü benim malım ve bir de çocuğum var. Babam malımı almak istiyor, ne yapayım diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, sen ve malın babana aitsiniz. Şunu, bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyleyse evladlarınızın kazançlarından iyi, buyurdu. 156. Ebeyvene ve Ebu Hübeyre Allahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam bir gün. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün dedi. Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şu açıklamada bulundu. Ebeveyninden her, ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin. 157. ebe iyilik. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Hiçbir el Babasının hakkını bir istisna durumu dışında ödeymez. O durumda şudur. Babasını köle olarak bulur. Satın alır ve azat eder. 158. ebeveyn iyilik. Abdullah İbn-i Ham İbn-i Allah'u An anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam şöyle buyurdu. Allah'ın rızası babanın rızasından geçer. Allah'ın memnuniyetsizliği babanın memnuniyetsizliğinden Geçer. 159. ebeveyn iyilik. İyilik. i̇bn Allahu Amr radıyallahu an, anlatıyor. Bir adam, cihada iştirak etmek için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamden izin istedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam, anen baban sağlar mı diye sordu. Adam, evet deyince, onlara hizmette cihat sayılır. Sen onlara hizmet ederek cihat yap buyurdu. Müslümin bir diğer rivayetinde adam. Sana hicret ve cihat etmek ezri de Allah'tan istemek şartı üzerine biat ediyorum der. Resulullah ve selam anne ve babandan sağ olan var mı diye sorar. Adam. Evet. Her ikisi de sağ deyince. Yani sen Allah'tan ezir istiyorsun der. Adamın evet iyi üzerine. Öyleyse valideynin yanına dön. Onlara İyi bak, Allah'ın rızası ondadır, emreder. Ebu Davud'e Nesai'de gelen bir diğer rivayette adam. Ağlamakta olan ebe-i de geride bıraktım der. Resulullah aleyhissalatu ve selam ona Yemen'de bir kimsen var mı diye sordu. Adam, ebe var deyince peki, onlar sana izin verdiler mi? Diye tekrar sordu. Hayır cevabı üzerine. Öyleyse onlara geri dön onlardan izin iste. Şayet izin verirlerse cihada katıl. Vermezlerse onlara hizmet et. Emretti. 160. Ebeveyne iyilik. Muaviye İbnu Cahime'nin anlattığına göre Cahime radıyallahu an Hazreti Peygamber ve vesselam'e gelir ve Ey Allah'ın Resulü ben gazveye cihat katılmak istiyorum. Bu konuda sizinle istişare etmeye geldim der. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Anen var mı diye sorar. Evet deyince öyleyse ondan ayrılma zira cennet onun ayağının altındadır. Buyurur. 161. Ebeveynine iyilik. İbn Ömer de vallahu an anlatıyor. Nikahım altında bir kadın vardı ve onu seviyordum da babam Ömer ise onu sevmiyordu. Bana boşa onu dedi. Ben itiraz ettim ve boşamadım. Babam Ömer diye Allahu an Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'e gelerek durumu arz etti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana "Boşa onu dedi. 162. Ebeveynine iyilik. Ebu Derda Rabi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et dilersen muhafaza et." dediğini işittim. 163. Ebeveynine iyilik. Yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, ben anneme bir cariye tasadduk etmiştim. Şimdi annem öldü dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, sadaka yapmış olmanın ezrini mutlaka alacaksın. Miras yoluyla cariye sana, geri gelecek tekrar senin olacak buyurdu. Kadın, ey Allah'ın Resulü annemin bir aylık oruç borcu vardı. ''Onun yerine tutabilir miyim?'' diye sordu. ''Annene bedel tut.'' dedi. ''Kadın! Ey Allah'ın Resulü! Annem hiç haç yetmedi. Onun yerine haç yapabilir miyim?'' diye sordu Resulullah. ''Aleyhisselatu ve Selam.'' ''Evet. Ona bedel haç yet.'' buyurdu. 164. Ebeybeyne iyilik. Esma bintu Ebi Bekir'e Allahu anha anlatıyor. Henüz müşrik olan annem yanıma geldi.'' Nasıl davranmam? Gerekeceği hususunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatu ve Selam'dan sorarak Annem yanıma geldi. Benimle görüşüp konuşmak arzu ediyor. Anneme iyi davranayım mı dedim. Evet dedi. Ona gereken hürmeti göster. 165 Ebeveyni iyilik. İyilik İbn-i Ömer an anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'a gelerek Ben büyük bir Günah işledi. Buna teyze imkanım var mı dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Anen var mı diye sordu. Adam. Hayır yok dedi. Peki teyzen mi de yok dedi. Adam. Hayır. Var deyince Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Öyleyse ona iyilik yap diye emretti. elber adam kaydettiği diğer bir de şu ziyadeye yer verir. Teyze anne makamındadır. 166 Ebey iyilik Ebu Hüseyin Malik İbnü'nübey AIS rivayetleri Allahu an anlatıyor. Bir adam Ey Allah'ın Resulü anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı? Ne ile onlara iyilik yapabilirim diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu selam. evet vardır dedi ve açıkladı. Onlara dua onlar için Allah'tan istiğfar günahlarının affedilmesini talep etmek. Onlardan sonra, vasiyetlerini yerine getirmek. Anne ve babasının akrabalarına karşıda da sıla-i rahmi ifa etmek. Anne ve babanın dostlarına ikramda bulunmak. 167. Ebeyne iyilik. i̇bn Ömer Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı işittim. Şöyle diyordu. Kişinin. Yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sılar dahilde bulunmasıdır. 168. ebeveyn iyilik. Ömer İbn-i rivayet edildiğine göre, şu haber kendisine ulaşmıştır. Peygamberimiz aleyhisselatu ve selam bir gün otururken süt babası çıka gelir. Resulullah aleyhisselatu ve selam hürmeten, onun için, gidiği şeylerden birini serer de. Üzerine oturtur. Az sonra süt annesi gelir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunun içinde elbisenin diğer tarafını serer. Kadın üzerine oturur. Biraz sonra süt oğlan kardeşi gelir. Resulullah aleyhissalatu vesselam kalkarak onu da önüne oturtur. 169. Ebeyne iyilik. Zeyd İbni Erkam da Diyallahu An anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, Kim, ebeveyninden birine bedel haçkıca ederse Bu haçkıca onun borcunu ödemiş olur. Bu durum semadaki ruhuna müjdelenir. Kişi, anne ve babasına, Karşı isyankar ak bile olsa bu iyiliği sebebiyle Allah'ın nezdinde iyi kullar beyanında yazılır. Diğer bir rivayette ise, Babası için bir haç ve. Kendisi için yedi açıkçı yazılır denmiştir. Yüz yetmiş. Evlat ve akrabalara iyilik. H.Z. Ayhe Allahu anh'a anlatıyor. Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. Aksi gibi yanımda bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın aldı ve ikiye bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. Arkadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam girdi. Durumu ona anlattım. Dedi ki, Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir o da onlara iyi davranırsa, Kızlar, Onun için, Ateşe karşı perde olurlar. 171 Evlat ve akrabalara iyilik, H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdu ki, Bulva erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse parmaklarını birleştirerek kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz. Tirmizi de o ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gideriz dedi ve iki parmağıyla işaret etti şeklinde gelmiştir. 172. Evlat ve akrabalara iyilik. Ev bu sayede İbrahim allah An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam. Kim üç kız veya üç kız kardeş veya iki kız kardeş veya iki kız yetiştirir, Terbiye ve tedbirlerini eksik etmez. Onlara idare ve evlendirirse cenneti hak etmiştir. Ebu Davud da İbn Abbas radıyallahu anh'tan amtan va ihtare kaydedilmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz Oğlan çocuklarını bunlara tercih etmesi Allah onu cennete koyar. 5147-173 Evlat ve Akrabalara iyilik. Ars İbni Malik el-Eşcai Allahu An anlatıyor. He z Peygamber Aleyhissalatu ve selam Ben ve yanakları kararmış kadın kıyamet günü şu iki şey gibi yan yanayız. Hadisi rivayet eden Yezid İbni Züreyh Baş ve orta parmaklarıyla işaret yaptı. O kadın ki Melki, makamı bulunan kocasından dul kalmıştır. Maddi imkanlarından başka neyse ve güzelliği yerindedir. Bütün bunlara rağmen evlenmez ve yetimler büyüyünce veya ölünceye kadar kendini onlara hasleder. Hadiste geçen yanakları kararmış kadın tabiriyle Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selam yetimlerini büyütmek gayesiyle süslenmeyi ve rahat yaşamayı terk eden Çektiği sıkıntılar sebebiyle cilli kararan dul kadını ifade buyurmuştur. 174. Evlat ve akrabalara iyilik. bin tu hakim radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün, Resulullah aleyhissalatu ve selam kızı Fatıma radıyallahu anhanın iki oğlundan birini kucaklamış olduğu halde evden çıktı ve şöyle diyordu. Siz var ya, sizin yüzünüzden eve deyniniz cimri diye korkaklığa ve cehalete düşüyorlar. Ve siz Allahım Reyhan'ın dansımız. Evlat ve akrabalara iyilik. Ber Allah'u an anlatıyor. H Z. Bu Bekir Arabiyallahu an Hazreti Ayşe radıyallahu an haya uğradı. Ayşe ummaya yakalanmış, hasta idi. Kızım. Nasılsın diye hatırını sordu ve yanından öptü. 176. ve akrabalara iyilik. Sayitimun as Arabiyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, buyurdu ki, Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Yine Tirmizi'de, de, Cabir i̇bn Semure'den gelen bir başka rivayette, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur, Kişinin çocuğunu bir, Kerecik terbiye etmesi, Onun için bir sağ miktarında yiyecek tasadduk etmesinden daha hayırlıdır. 177. Evlat ve akrabalara iyilik. H.Z. Ayşe anlatıyor. H.Z. Peygamber ve vesselam buyurdular ki, Sizin en hayırlınız Ailesine karşı hayırlı olandır. Ben aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım. Arkadaşınız öldüğü zaman kusurlarını zikretmeyi terk edin. 178. Yetimlere iyilik. Sehni İbn-i Sa'da Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdu ki, ben ve yetime, bakan kimse cennette şöyleyiz, orta parmağı ile baş parmağını yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti. 179. Yetimlere iyilik. i̇bn Abbas anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Kim Müslümanlar arasından bir yetim, alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah şirk işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır. 180. Yoldan rahatsız edici şey temizlemeye dair, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber, ve vesselam buyurdu ki, Bir adam yolda yürürken, Yol üzerinde bir diken dalına rastladı. Onu alıp dışarı attı. Cenab-ı Hak bu, Davranışından memnun kalarak, Ona mağfiret etti yukarıdaki metin. Ebu Davud hariç beş kitabın beşinde aynen mevcuttur. Ebu Davud, az bir farklılıkla şöyle kaydeder. Hiçbir hayır yapmamış olan bir adam, yoldan bir diken dalını kaldırdı. Bu ya yola uzanmış bir ağaç dalıydı kesip attı ya da yola bırakılmış bir şeyi kaldırıp attı. Gerisi, yukarıdaki gibi, 181, yoldan rahatsız edici şey temizlemeye dair, Müslim'de Ebu Allahu an hazretlerinden kaydedildiğine göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki, bana ümmetimin, hayır ve şer, bütün amelleri arz edildi. İyi amelleri arasında, rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amelleri arasında yere gömülmeden mescide bırakılmış tükürük de vardı. 182. Yoldan rahatsız edici şey temizlemeye dair, yine Müslim'de Ebu Berzer adıya Allah'u an anlatıyor. Ey Allah'ım, Resulü, bana faydalı olacak bir şey. Öğret. Dedim ve şu tavsiyede bulundu. Müslümanların yolundan rahatsızlık veren şeyleri kaldır. 183 İyilik üzerine müteferrik hadisler. Saflan İbn-i Süleym -i -i Allahu An anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatu Ve Selam buyurdu ki. Du ve kimse sizler için çalışan. Allah yolunda cihat eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse. Gibidir 184 İyilik üzerine müteferrik hadisler, An-ı İbnu'l-As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, 40 iyilik vardır. En üstünü sağmal keçi bağışlamaktır. Bu iyiliklerden birini, sevap ümit ederek ve vaat edilen mükafatı tasdik ederek, Yapan kimseyi Allah mutlaka, Bu amiri sebebiyle, Cennete koyar. Ravilerden biri aslan diyor ki, Keçi bağışı dışındaki anelleri saydık. Verilen selamı almak. Hapşırana yerhamukallah demek. Yoldan rahatsızlık veren şeyi temizlemek vesaire. Gibi. Fakat 15'e bile ulaşamadık. 185. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Ebu Musa Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine. Yabulamayan bulamayan olursa diye soruldu. Eliyle çalışır. Hem şahsı için harcar. Hem de detasadduk eder cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu. Bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Buna da gücü yetmezse dendi. marufu veya hayri emreder dedi. Bunu da yapmazsa diye tekrar sorulunca. Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır buyurdu. 186. İyilik üzerine müteserlik hadisler. Yine Buhari ve Müslim. Ebu Hüreyre'den R. A. Kaydettiklerine göre. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir vahsavı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza, gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır. 187. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Hakim İbnu Hizam da bir Allah'u an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Dua. Köl azat etme. Sadaka vermek gibi. Bana bunlardan bir sevap gelecek mi sen dedi. Zaten. Daha önce yaptığın bu iyiliklerin hayırına Müslüman olmuşsun. Bir diğer rivayette der ki. Dedim ki. Allah'a katem olsun. İslam'da yaptıklarından hiçbirini eksik bırakmadan. Cahiliye devrinde hepsini yapmıştım. Diğer bir rivayette hakimin cahiliye devrinde yüz köle azap ettiği Yüz deve yüküm alta sadduk ettiği Müslüman olunca da aynı miktarda hayır yaptığını belirtir. 188. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Hz. Aişe adı Allahu anha anlatıyor. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, İdme'den cahiliye devrinde sıla İbrahim'de bulunur. Fakirlere edilirdi. O bundan fayda görecek mi?" Resulullah aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi: "Hayır. iyiliklerin ona bir faydası olmayacaktır." Çünkü o bir gün bile ya kıyamet günü günahlarımı bağışla dememiştir. 189. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Ebu Zeyr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, yapılan hayırdan maruf hiçbir şeyi küçük bulup takir görme. Kardeşini güler yüze karşılaman bile olsa bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme. 190. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Huzeyfe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, Her bir maruf sadakadır bu hadisi tirmizi. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten şu ziyade ile rivayet etti. Kardeşini yüze karşılaman, kendi kolandan kardeşinin kabına, su vermen de birer maruf dur 191. İyilik üzerine müteferrik hadisler. Adi İbni Hakim radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sizden herkese Rabbi aralarında bir tercüman olmaksızı doğrudan doğruya hitap edecektir. Kişi o zaman ateşe karşı bir kurtuluş yolu bulmak üzere sağına bakar. Hayatta iken gönderdiği hayır anaylardan başka bir şey göremez. Soluna bakar. Orada da hayatta iken işlediği kötü anaylardan başka bir şey göremez. Önce hetine bakar. Karşısında kendini beklemekte olan ateşi görür. Ey bu dehşetli güne, inanan müminler yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız güzel bir sözle koruyun. 192. İyilik üzerine müteferrik hadisler, Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Bilin ki, bir ev halkına, sütünden ve yüzünden istifade etmeleri için, Akşam ve sabah bol süt veren devesini, geçici olarak bağışlayan kimsenin ezri cidden büyüktür. 193. Sıdk ve Emanet Güven bu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli ayette sıratlı müstakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddikler, şehitler ve salihlerle beraberdir. 194. Sıdik ve emanet güven. Tirmizinin İfa ibn Rafidan yaptığı diğer bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: Kıyamet günü tüccarlar, facirler, günahkarlar olarak diriltilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna. 195. Sıdik ve emanet güven. Kays i̇bn Ebi Abi el Gfarıyla bir Allahu An anlatıyor. Biz hidüret etmezden önce simsalar. Olarak isimlendiriliyorduk. Bir gün, Medine'de, bize Hazreti Peygamber ve Vesselam uğradı. Bize, ondan daha iyi bir isim verdi. Buyurdu ki, Ey tüccarlar! Satış işine, yemin ve boş söz karışır. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Satış işine yemin ve yalan bulaşmaktadır. Siz Rabbin söndüren sadaka karıştırın. 196 Sıdık ve Emanet Güven Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber ve vesselam'ı işittim. Diyordu ki, ticarette yalan yemin. Tüccarın zannınca malar ağabeyi arttırır. Halbuki gerçekte kazancı giderir. Ebu Davud da bereketi giderir şeklindedir. 197. Sıdık ve Emanet Güven Hakim İbni Hizan radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Alıp satanlar birbirlerinden ayrılmadıkça vazgeçmekte buhay yerdirler. Alıp satanlar alışverişi sıdgı ve doğruluk. Üzeri yapar kusuru beyan, ederse alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır. Yalan söylerler kusurları gözlerlerse, belli bir tıkar sağlasalar bile, alışverişlerinin bereketini kaybederler. Bir rivayet şöyledir. Alışverişlerinin bereketi yok edilir. Yalan yemin malı rağbetli. Kazancı bereketsiz kılar. 198. Alışverişte ve ikalede akti bozma kolaylık. H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber ve vesselam. Buyurdular ki. Satışında. Satın alışında. Borcunu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimse Allah rahmetini boğtursun. 199. Alışverişte ve ikalede akti bozma kolaylık. Kırmızının rivayeti şöyledir. Allah, sizden önce yaşamış olan bir kimseye, rahmetleriyle muamele etti. Çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir. Satın alınca kolaylık gösterir. Alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil. Anlayış ve kolaylık gösterirdi. 200. Alışverişte ve ikalede akti bozma kolaylık. İlmizinin Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir rivayette Resulullah Aleyhissalatu ve Selam şöyle buyurur. Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemeleki müsamahayı sever.